Radyo Tiyatrosu Mavi Tilki Radyoya uygulayan Ayşe Yalçın Reji Müşfik Kenter Oynayanlar Pol Şükran Güngör Lensi Göksel Kortay Sandor Pekcan Koşar Sesil Yıldız Kenter Baron Tril Kamran Yüce Prodüksiyon Aslan Ay Sen misin Sesil? Girebilirsin Hayır Sayın Profesör benim Lansi Lansi Nereden çıktın böyle birdenbire Ben de karım sanmıştım Gel bakalım şöyle gel Çoktan beri yüzünü göstermedim vefasız <gülüyor> seni Biçimsiz bir zamanda geldim galiba Yok canım sen hiç biçimsiz Zamanda gelir misin? Ne iyi insansınız siz Pol amca. Ama yine de sizi üzen insanlar var Beni üzen insanlar mı? Nasıl? Ben bahçe kapısından içeri girerken Ressam Baykusera Kusera öfkeyle dışarı çıkıyordu Sizi üzmüş olmalı diye düşündüm Evet yine Bay Kusera. Hep bu Bay Kusera Beni Macaristan'da çileden çıkarabilecek tek insan odur Tatlı su ile ilgili bir kitap yazıyorum Kitabımı resimlemeye üzerine almıştı Tatlı polipleri mi? Evet ama yalnız Macaristan'da yaşayanlar hakkında Şuna bak bir kere Şu çizdiği resme bak Bu bir hidromeduzayımız sözde Kefazelik bu Aa, Gerçekten çok kötü bir resim bu <gülüyor> Bu bir polip değil acayip bir hindiba Benim asıl canımı sıkan şey Bay Kusera'nın yüzünden kitabımın gecikmesi Bir de şuna bak <gülüyor> Bu da sözde Habanica Gracia diye çizilmiş olmalı Uzun lensi Sen bu hayvana haberin kagresiye denildiğini nereden biliyorsun Eee insan ne de olsa Memleketinin tatlı su poliplerini bilmeli değil mi <gülüyor> Evet öyle tabii Ama ben genç kızlarımızın böyle şeylere Meraklı olduklarını bilmiyordum da Uğraşmazlardı amcacığım Ama benim özel bir ilgim bu Ne candan bir kızsın sen Lensi Aa, Geldiğinden beri ayaktasın Oturmaz mısın şöyle Sana ne ikram edeyim hı? Bir sigara e, Teşekkür ederim kullanmam Teşekkür ederim olmaz Ama genç hanımlar tatlı şeyleri severler Genç hanımlar başka Ama benim gibi yoksul bir kızın böyle şeylere alışması iyi olmaz Aa, Bak bunda kendine haksızlık ediyorsun Asıl yoksulların iyi yaşaması gerekir Hiç değilse hayattan bir parça nasiplerini alsınlar diye <gülüyor> Bir tane alabilirim o halde Ama yalnız bir tane Ziyaret sebebini sorabilir miyim Lensi? Size yeni bir müjde vermeye geldim Ancak sevinirim buna Resim hocası oldum Yeni bir diploma mı yani? <gülüyor> vay vay vay vay Kuzum kaçıncı bu? Beşinci evet 5 diplomam bu Ama bütün bunlara rağmen hala uygun bir iş bulamadım kendime Mutlaka öğretmen mi olmak istiyorsun? He, bir geçim yolu gerekir elbet Hem ben çocukları çok severim Çocuk seven hanımlar önce evlenmeliler bence e, Haklısınız belki ama bu iş o kadar basit değil Hele insan yoksul olunca Kolay kolay evlenemez Ama Lensi erkekleri bu kadar hor görmemelisin Benim karım fakir değil miydi sanki evlendiğimiz zaman? Sesil Sesil bütün başka ama O bambaşka şahsiyeti olan bir kadın Sanki karınız dünyaya parıldamak için gelmiş e, Teşekkür ederim Aslına bakarsan evlilikte güzelliğin payı Sanıldığı kadar fazla değildir İnsan güzelliğe çabucak alışıyor Ondan sonra olsa da bir olmasa da Pek bir diye ya Size imtihan tezimi getirdim Hı. Bakın birkaç tulu boya resim Bir kere görmenizi istedim Ne bakayım Güzel Bir ne Öyle Hı. mi? Brokat örtüsüyle meisen vazosunda çiçekler. <gülüyor> vay vay vay. Bu bir veridis. Bir habernekab veridis. Tam kitaba konacak resim bu işte. Canlı gibi. Nasıl kıpır diyor aç dokunaşları? Ya şu şeffaf opal renkle. E yani şu bizim ressam kuzeye beceriksizim biri. Lensi. Efendim. Kitabımın resimlerini sen yapacaksın. Ne? Ne? Ben, ben e, Evet evet ciddi konuşuyorum Hemen işe başlayabilirsin Gelir bizde oturursun birlikte tamamlarız kitabı Yarın gelebilir misin? Yarın oh, çalışıcıyım Çalışıcıyım ben de Hem göreceksiniz bir işe başladım mı çok daha iyilerini yaparım bunun Peki Sesil abla Karınız ne der bu iş e, Tabiat bilgisine karşı ilgisizdir karım Sesil abla bambaşka bir kadın O dünyaya Gözleri kamaştırmak için gelmiştir yalnızca e, Burada mı kendisi? Hayır şehirde tilki avında ...bir mavi tilki garnitürü almak istiyor. Hala mı? Daha ilkbaharda istiyordun. <gülüyor> mavi tilki seçmek sanırım çok zor iş. Koca seçmekten bile zor. Beni seçmek için o kadar uzun boylü düşünmemişti. Şimdi kürkçü durmadan telefon ediyor. Sesil bir tanesinin nişan alıyor... ...sonra düşünüyor... ...sonra bir başkasını gözüne kestiriyor. Kısacası bir mavi tilki kürke için... ...bahardan bu yana karar veremiyor. <gülüyor> zor iş. Kürk seçmek çok zor iş. Bu kadar... <gülüyor> Doğrusu. Asıl karım Türkçüleri çıldırtıyor Yüksek sosyete hayatı böyle işte İki yıl önce bizim evde Freudizm almış yürümüştü Geçen yıl gol Şimdi de Mavi Tilki Burcundayız <gülüyor> Baron Trill gene eskisi gibi gelip gidiyor mu buraya Hani şu pilot olan Trill mi? O şimdi nereden geldi aklına? Hiç ne bileyim işte nasılsa <gülüyor> Dün onu Türk sokağında görmüştüm de Evi de orada Bu yaz burada kalmasına şaştım doğrusu <gülüyor> Hoş sizde Butapeş'te de kaldınız ya Cecil plaja gitmek istemedi Yazlığımızın tadını çıkaralım diye tutturdu Hakkı da var Burası o kadar güzel ki O sizin pilot buraya artık hiç geldiği yok Cecil'le aralarında bir şey geçmiş olmalı Demin Anlaşılan karım ona güzelce bir yol vermiş O kibar ve gururlu tavrıyla <gülüyor> Bu işleri çok güzel becerir <gülüyor> Bu da ne? Bu da ne? Aa Sandor'un çalışı bu İyi ama Sandor İsviçre'de Rom bakayım. Ne sürpriz böyle Sandor. Sevgili dostum. Merhaba profesör. <gülüyor> Mektubu almadın yoksa? Yok. Almadı baskın ha. Mektubumu baskın olmazdı. Programa göre bir de rom buzullarını görmem gerekti. Ama sonra alplerin manzarasından ve buzullardan bıkıverdim. Ooo lensi de buradaymış. <gülüyor> Siz de sever misiniz bu zuları Soğuk şeylerden yalnız limonlu dondurmayı severim. <gülüyor> Hoş geldiniz Bay <gülüyor> Hoş bulduk küçük hanım. Oo, bu küçük hanıma kaldır da başını bak bir defa. Ama iyi bak. Tam beş tane diploması var. Bilmediği hiçbir şey yok. <gülüyor> bir tek şey müstesna. Yanılıyorsunuz ama ben yemek pişirmesini de bilirim. İnanmam mı? Bir peşte kızı yemek pişirmesini bilsin ha? Ben onun mucize göstericine bile inanırım. En çok hangi yemeği seversiniz Bay Sandor? Hmm, usulü purunda balığa bayılırım. Hmm. O da bir şey mi? Hâlâsını yaparım. Nerede ve ne zaman? Burada, bizde. Lensi, yarın akşam fırında balıktan imtihan <gülüyor> olacaksın. Şimdi doğru bir balıkçıya gidip en nefesinden bir yayın balığı ısmarlayacağım. Kaç kişi olacağız? Sadece üçümüz. E peki ya karın? Sahi, sahi. Bir de karın. O halde şimdilik hoşça kalın Ben size balıkçıdan telefon ederim. Bu arada Cecil abla da gelmiş olur. Onun da düşüncesini alırsınız. Hoşçakalın. Ha, sahi sormayı unuttum Sandor yemeğe kalacaksın değil mi Maalesef hayır bekleyenim var Ricky mi Biliyorsun ki iki aydır gördüğüm yok onun <gülüyor> Öyle insanın kalbi buzul değildir ya Fakat sesinin canı sıkılacak Aa, Bana bak Poy Sakın şaka olsun diye sesinin yanında 2'den söz açma <gülüyor> Olur Karımı çok değişmiş bulacaksın Zaman zaman değişiyor o Çevresi böyle olmasını gerektiriyor çünkü İlkbaharda yılanların deri değiştirmesi gibi Teyareci Trill Hala çok gelip gidiyor mu buraya Tril mi? Hmm. Nereden geldi aklına şimdi bu? Bugün rastladım kendisine de... ...daha doğrusu rastlamak istedim. Neyse de dün görmüş onu. Hiç uğradı yok Mayıs'tan beri. Karım ona yol vermiş olmalı. İyi yapmış. O çapkının bu eve... ...girip çıkmasına ben de sinirleniyordum. Kafası sap dolu, göllü zaman daneler neler? Bugün kendisini görmek için Törek Sokağına gitmiştim. Kulübe uğradım. Kulübün hademesi yemini götürüyordu. İki kişilik yemek... Pastalar, meyve ve buzlu şampanya Aha Yanında bir hanım vardı öyleyse Evet adam kadın sömürücüsünün ta kendisi Fakat işin asıl meraklı yönü Bundan sonra başladı Buraya yayan geliyordum Baktım bir araba duruyordu Tiril'in kan kırmızısı otomobilini hemen tanıdım Sarı kestaneler altında stop etmiş Şoför altında uğraşıyordu Arzu olacak dedim kendi kendime Ama değildi Keten örtülerin altında Ürkek bir çift vardı Birinde küt burunlu bir Amerikan potini... ...diğerinde ise zarif bir kadın ayakkabısı... ...beyaz ipek garnitürlü bir rugan iskarpin. Sevgilisini gezdiriyormuş demek. Sen çıldırdın mı Paul? Tirilin yanında bir kibar hanım. Öyle mi? Hayvanım biri ya o adam. Biraz dedikodu yapalım istersen. Ben diyorum ki... ...Doktor Dietrich'in karısıydı o. Çok hoşsun valla. Doktor Dietrich'in karısıydı he. Ne sesi geldi Sandor Vay vay vay vay Kimi görüyorum sen doğru Sen burada ha İsviçre'de ne var yok bakalım İyilik sağlık sesi Gidecek ama senin görebilmen için alıkoydum Seni gördüğüme sevindim Sesli İyi ama niçin geleceğini bildirmedin Beklenmedik bir sevinç haberinin Bazen bir kadının ölümüne sebep olabileceğini bilmiyor musun Bunu hiç düşünmedim Hoş sizinki pek öyle taşkın sevinçlerden değil Sizin dostluğunuz buzulların içinde nezliğe tutulmuş olmalı Aynamı verir misin Paul? Veriyim karıcığım Korkmayın bir şey göründü yok Nasıl? Nedir görünmeye? Aynaya bakıyorsunuz da ağzınızda bir şey yok <gülüyor> Bak işte Sandor Sesinin ayakkabıları da senin gördüklerinin aynı Beyaz garnitini dükkan ayakkabılar Evet görüyorum Paul Sizlere ne oldu böyle Allah aşkına? <gülüyor> Aziz'im ibret alınacak bir olay işte Şimdi sesil değil de bir başka kadın Mesela herhangi alelade bir kadın söz konusu olsa O zaman Kuzum söylesenize ne olur size böyle <gülüyor> Hiç garip bir tesadüf Biraz önce bu tip ayakkabıdan söz ediyorduk da Sesil Hani şu Doktor Dietrich'in karısı var ya Onun da böyle beyaz garnitülü bir ayakkabısı var mı? Ha? Biliyor musun? Hayır bilmiyorum Hem bu beni ilgilendirmez Hem herkesin ayağında bu ayakkabılardan var şimdi Ne var bunda yani? <gülüyor> Kadın kısmı böyledir işte Kadın kısmı böyledir işte Ne var senin sandığı ne oluyor böyle Hiç Dikkat et beni hiç kimse aldatamaz Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz Bir derdim var senin Benim hiçbir şeyim yok Paul Ama ortada bir gerçek var çirkin bir gerçek Benim midemi bulandıran odur Bazen unuttuğum oluyor Fakat sonra yine canlanıyor üzerime atılıyor Boğuyor beni hele. bunu anlayamazsın sen Hele hele hele Neymiş o gerçek bakalım? Dünya bir sürpüntü yığını Paul. Gerçek bu işte. Baştan başa pislik. Hep tiksindirici şeyler. Bağışla beni Paul. Anlaşılan deliyim ben. Yo, yo. Deli değilsin ama sinirlerim bozuk. Bu ani bir karakter değişikliği. <gülüyor> Tipik nevrasteni. Hiç doktora göründürün mü? Hayır ama görünmem gerekecek galiba. Bu halde bırakamam seni. Hele biraz yatış ondan sonra. koymayın onu Paul. Doktoru küçük Ricky'si bekliyor onu Doktor Ricky Nasıl sen biliyor musun Buzlu bira yazar derdine Hayır buzlu şampanya verir Anlıyor musunuz buzlu şampanya Rica ederim şakayı bırakın Sesil Sandor bu hale geldi mi iş ciddi demektir Bak Sandor En iyi dostların arasındasın burada Açıp konuşabilirsin Anladığıma göre senin başından kötü bir şey geçmiş Yoksa Ricky mi bir münasebetsizlik etti Yok yok Hı? hayır de münasebetsizlik mi ararsın Tümen tümen Hani bir gün Ricky'nin aklına namuslu olmak gelse Sandor'a korkunç bir sürpriz yapmış olur Yo yo mutlaka bir şey var seni böyle sinirlendiren Belki Ricky değil ama işin içinde bir kadın olduğu muhakkak e Kadın her işin içindedir Paul Ama bunu pek kurcalamaya gelmez Ya var bir kadınsa Diz boyu rezalete batmış olsa da Kadını hoş göreceğiz öyle mi? Rezalet diyorsunuz Rezaletin ne olduğunu ben vereyim size Rezalet her zaman başkasının yaptığı şeydir <gülüyor> Kendi yaptıklarımız hiçbir zaman rezalet değildir Ama size fazilet de lazım Fazilet Ormandaki serin kaynak gibidir Ama kaynakların dibinde olup biteni siz nereden bileceksiniz Bütün sular denize akar Ama genellikle o sular bir çukurda birikir Oradan da sığırlar içer Hoşçakalın yarın İsviçre'ye buzulları görmeye döneceğim e Sen adam akıllı delirmişsin Sesil Ne olur sen söyle şuna. Böyle bırakmayalım onu. Size acıyorum Sandor. Kendisine çok değer verdiğiniz biri bu değere layık olmadığını göstermiş. E peki. Hani bir yanlışlık olamaz mı? Yine de size tavsiye ederim. Kendisiyle görüşün. O kadınla apaçık, mertçe görüşün. O her şeyi anlatacak. Sizi yatıştıracaktır. Orası muhakkak. Yalan söylemesi için kendisine fırsat verirsen. Kadınlar her zaman yalan söylemezler doğru <gülüyor> Yalnız çaresiz kaldıkları zaman. Ama... Ama bu defa başka türlü olabilir Pekala Nasıl isterseniz öyle yapın umurumda değil Ama şunu bilin En budala kadının bile sırlarını gizleyebilecek kadar aklı vardır Sığ suyun dibi kolay görülür Peki ne görüyorsunuz orada Çamur <gülüyor> Zekanızı anlayışınızı öteden beri hayrarım Ama gene de kurnaz biri saymam sizi Şayet ben sizin karınız olsaydım Her gün aldatırdım sizi Gene de beni namus timsali olarak görürdünüz Aldatmasını aldatırdınız o muhakkak Ama beş dakika bile şaşırtamazdınız beni Büyük söz söyleme dostum Büyük söz söyleme Peki bir an düşünelim ki ben sizin karınızım Bugün de bütün gün şehirdeydim Bir sürü işim vardı Tilki avındıydı Bu sık sık ava çıkışlar şüpheli değil mi Hem benim peşinde koştuğum tilkinin mavi tilki olduğu muhakkak mı Bakın kılığın bile şüphe verici Üzerimde ne varsa hepsi yeni Yeni elde yeni ben Yeni ayakkabı yeni blözdantel mendil Bunların şüphe verici olduğunu kabul edersiniz değil mi Hanımefendinin en şüphe verici tarafı her zaman kendi arzusuyla şüpheyi üstüne çekmesidir. Her şey şüphe verici. İyi ama delil nerede? Size şu an için kocalık hakkını veriyorum. Ama karısından nefret eden bir koca. Gösterin. Bulun bana bir delil. Hadi. Ya öyle mi? O halde sizin tek bir soru soracağım. Doğru da söyleseniz, yalan da söyleseniz bu tuzağa düşeceksiniz. Kadın sakakuşu değildir Azize. Sorum sorabilir miyim? Tabii sizi bekliyorum. Bugün öğleden sonra Törek Sokağı'nda ne işiniz vardı? Ve ne yaptınız? Ne? Törek Sokağı'nda mı? Ya orada o şey... <gülüyor> <gülüyor> Tuzak dediğiniz bu mu? <gülüyor> Kürkçümün adını hatırladın mı Paul? Kürkçü mü? Hadi canım hatırla hatırlayıversene. Haa Besinger. Törek Sokağı 13 numara. <gülüyor> Kıskanç koca buna ne buyuracak bakalım? Ne? Hı, ...telefon lens olmalı ben bakayım... Aa, ...bu ilk de işte şaka olduğunu olsun Sandor... ...Sandor... ...elini ver bana... ...olmaz... ...Sesil değil miyim artık... ...artık Sesil yok Sesil öldü... ...ama siz öldürdünüz... ...sizi tanımıyorum ben artık tanımıyorum tanımak da istemiyorum... ...bir çocuk kadar insafsız ve şımarıksız... ...hem de bunlar bir şüphe yüzünden öyle mi... ...artık şüphe değil gerçek... ...su götürmez bir gerçek... Bakın ben sizin törek sokağına gittiğinizi bilmiyordum. Siz kendi ayağınızla düştünüz tuzağıma. Söyleyin. Söyleyin. Tir'in evine gittiğinizi inkar edebilir misiniz? Canımı acıtıyorsunuz. Sanki evliymişiz gibi kabalık ediyorsunuz. Bı bırakın kolumu lütfen. Bir şey yaptıysam bunu size itiraf edecek kadar aptal değilim. Ama canınız nasıl isterse öyle düşünün. Kendimi savunacak da değilim. Ama gene de ölen dostluğumuza yanarım. Ses yet. Küçük Lensi yarın buraya geliyor bize balık pişirecek Piran öyle konulara daldık ki Sana söylemeyi unuttum Şimdi balığın kaç kişilik olacağını öğrenmek istiyorum Üç kişi olacağız Sandor ve biz ikimiz Peki ya Lensi Yarın ben yolcuyum gelemem Öyle şey yok Lensi balığı senin için pişirecek unutma Yolcusunuz anladım ama Beraberce bir veda yemeği yemek hakkımız değil mi Nevra senik bir kimsenin insan arasına karışması gerekir Lensi neşeli kızdır İstersen şehirden birini daha getirebilirsin. Hı. Kimi istersem getirebilir miyim? Kimi istersen senin arzu ettiğin kimseyi ben seve seve misafir ederim. Kimi istersem ha? Evet. Teşekkür ederim. Geliciğim, misafir de getireceğim. Hem de kimi biliyor musunuz? Pilot Baron Trille Gariptir insanlar sesil Bak gün batmak üzere ne gelen var ne giden Niçin tam zamanında Gelmesini bilmezler bazı kimseler Cecil Beni dinlemiyorsun Bir üzüntün var senin dünden beri Yok yok hayır, hayır Başın mı ağrıyor e Tabi bütün gün sigara içiyorsun üst üste Aa, Gözlerin yaşarmış senin Ağlıyorsun Allah aşkına Paul beni rahat bırak. Başımı dinlemek istiyorum. Bak şekerim. Bir şeye karışmak adetim değildir. Karımın özelliklerine dahi karışmam. Ama şimdi yine de bu kadarla bırakmam bunu. Sen ağlıyorsun ve benim niçin ağladığından haberim yok. Sözde kocanım. Her neyse. Bu işte bir bit var ya. Herhalde suç bende. Anlaşılan ilmi çalışmalar da zamanla alışkanlık halini alıyor. Kumar gibi, alkol gibi. Öyle günler oluyor ki çalışma odama bir ay meyhaneye girdiği gibi giriyorum. O zaman biri tutup da rahatsız edecek olsa kılım kıpırdamadan boğazlayabilirim onu. Bazen rüyalarımda bile dört yanımda meduzalar yüzüyor. Ben meduzaların peşinden gidiyorum. Sen de başını almış başka taraftara yollanıyorsun. Şimdi bakıyorum da yollarımız o kadar ayrılmış ki. Açık konuşalım. Hiç mutlu değil misin benimle? Bak bu Hala bilmiyorsan söyleyeyim Sen benim bir dediğimi iki etmiyorsun Hani ben istemiş olsam Bütün meduzalar kıskançlıklarından çatlarlar Onlara başını çevirip bakmazsın bile Evlilik hayatımızda ne olmuşsa Sorumluluğu hep bana aittir Ya Bir kere ben olmayınca Nasıl Sen olmayınca mı O nasıl söz Pol, Kadın da ölümlüdür Meduzalar gibi Ama hiç tasalanma Senin gibi bir partiyi kadınlar kolay kolay kaçırmazlar. Günün birinde ben buradan başımı alıp gidersem... ...hemen ardından zil çalınır, kapı açılır... ...ve içeri sevimli bir hanım verir Bak geldiler. Ne olur kendini toparla Sesil. Yüzünü yıka bari. Bu yüzünde seni dövdüm sanacaklar neredeyse. Olur Paul sen kapıyı aç. Nihayet girebildin Lensi <gülüyor> İki kişi geldik, ben de balık Bakın işte buna yayın balığı derler Nasıl? <gülüyor> oh, yayında yayımmış doğrusu Haydut adam kilosuna altı kron istedi ama Ben de söyleyeceğimi söyledim ona <gülüyor> Çantamı getirdiler mi? Çoktan, en üstteki odaya koydurduk Yarın sabahta işbaşı yapacağız <gülüyor> İnsanın bir yere birine bağlı olduğunu hissetmesi ne güzel Hoş geldin Lensi ah, Sevgili sesli ablacığım Nasılsınız? Dün sizi göremeden gittim <gülüyor> Pervansızlığı mı ne dersiniz? Kendimi evinize yerleştiriverdim Sizin yakınızda olmakla öyle mutluyum ki ha, Gelirken Bay Sandor'u gördüm Ben tramvaydaydım O da Fayton'la geliyordu Arabada yalnız mıydı Evet yalnızdı Pol amca? Ne var Lensi İçeri girerken Holden yemek odasını gördüm Sofra 5 beş kişilik Beşinci kim Baron Trill Baron Trill mi Sandor ısrar etti de Sandor mu istedi Baron'un gelmesini Ne <gülüyor> Şey şu balık da öyle heyecan veriyor ki bana Bakalım yapacağım yemek nasıl olacak Okul imtihanlarımda bile bu kadar heyecan duymamıştım Neyse ben gidip şu balığı mutfağa koyayım Bu kız ne kadar kalacak burada Paul Neden sordun? Hiç Neyse canım sen ne kadar istersen o kadar kalsın Ha fayton sesi Sanda olmalı Evet evet o, tak kendisi Kapıyı sen at sesin Bir sürede sizi baş başa bırakmak istiyorum Yalnız rica ediyorum Bu defa alay etme onunla O şimdi hastalığından dolayı yakın bir dostluğa muhtaç Teşekkür ederim Sandor Niye teşekkür ediyorsun bana Yalnız geldiğiniz O adamı barontreli getirmediğiniz için Teşekkür ederim Polisi daha iyi. <gülüyor> Yanılıyorsunuz. Tiril birazdan gelecek. Söz verdi mi gelmemesi etmez o. Kerata centilmendir. Pol içerdim. Onun yanına geçebilir miyim? Durun, durun. Sizinle görüşmem gerek. Yalnız ne olur dün başladığımız yerden başlamayalım. Ben dünkü ben değilim bugün. Ne dersiniz sen, doğru? Eskisi gibi olmamızın imkanı yok mu? Bu bir mucizem. Olacak şey değil doğrusu Ama unutmayın mucizeler devri çoktan geçti İnsan inanırsa olağanüstü şeyler de yaratabilir Sandor Hiçbir şeye inanmıyorum ben Beni her şeye inandırmanızı da istemem Çünkü aramızda farklar var Siz gururlu bir insansınız Bir erkeğin kabalığına seve seve katlanan gururlu kadınlar vardır dünyada Yoksa Törek sokağında kaba mı davrandılarsa <gülüyor> Törek sokağında mı Peki diyelim ki oradaydım Törek sokağına gittim Kötü kadınım kabul. Öyle de olsa size ne bundan Kocam değilsiniz sevgilim de değilsiniz Hiçbir vakit hiçbiri de olmak istemediniz Siz bende kadınlığı değil insanlığı seviyordunuz Arkadaşımdınız Törek sokağına gitmiş olsam bile dostluğumuzu tertemiz getirdim oradan Böyleyken niçin böyle konuşuyorsunuz benimle Niçin mi <gülüyor> Bakın ben sıradan bir insanım Sesil Hayat denilen bu cam basanede sağlam iyi dost birkaç kişi bulabilirsem Yaşayabilirim Bunlardan biri de faziletine inandığım biri de sizdiniz Ama ben dünden beri sonsuz bir boşluk içindeyim İşte bunun için nefret ediyorum sizden Siz benim nem varsa hepsini kaybettiğimi sanıyorsunuz Sandor Hepsini Török sokağında Ama benim nem olduğunu Kafamın içindekini Kanımdakini nereden bileceksiniz Şimdi ben bütün bunları size vermek istiyorum Kayıtsız şartsız Bütün dostluğumu Düne kadar bu dostluğu ne demek olduğunun farkında değildim Belki de dostluğa inanmıyordum Sizin benim için ne olduğunuzu bilmiyordum Birbirimizi görebilmemiz için Depremler olması gerekmiş Bakın hele siz Sizin bu yaptığınıza cilve derler Yazık ki kendi kafanla değil büyük babanın kafasıyla Düşünüyorsun sandım Sizde büyük annenizin kafasıyla düşünseydiniz torek sokağına ayak basmazdınız ben Cilve sattığımı söyleyeceğinize kaldırın başınızı da yüzüme bakın Beni tanıyın <gülüyor> Sizi tanımak mı Şu derginin kapağındaki resmi görüyor musunuz Bakın ve adı hiç unutmayın Büyük Prenses Xenia Ne demek istiyorsun? Korkmayın oynatmış falan değilim Sadece unutmayın bu ismi Bir imparatorun kız kardeşiymiş Ve bu güzeller güzeli prenses Ölmüş Ölmüş Unutmayın 5 yıl önce ölmüş <gülüyor> Bravo bravo bravo Görün, eski neşeli yerine gelmiş. İşte böyle olacak sevgili dostum. Kartal kanatlı Baron de geldiği zaman ne kadar eğleneceğiz bilseniz. <gülüyor> Hah işte geldi bir de. Nereye gidiyorsun sesin? Bırakın gitsin Pol Belki de süslenecektir. Barontil için mi? <gülüyor> Saçma. Sen karımı hala tanımıyorsun Sandu. <gülüyor> Beni davet etmek lütfunda bulunduğunuz için tekrar tekrar teşekkür ederim Sayın Profesör. Ha, ne diyecektim? Ee, geldiğimden bu yana hep sormak istiyorum ama her defasında unutuyorum dostlarım. Sosyetede ne var? ki haberiniz var mı? Ha, bunu siz mi bize soruyorsunuz? Siz ki promenatların baronusunuz. <gülüyor> Şu sıralarda peşte daha varmışım ay ayakmışım. Çoğu zamanım yollarda geçiyor. Daha bu sabah geldim ve üç gündür yoktum buralarda. Ee, dün peştede değil miydiniz baron trail? Hayır bu sabah döndüm Nagivrat'tan. Haa. Öyleyse söylemesi benden uşağınızın kulağını bükün Bir şey mi yapmış Haylaz herif? Hayla buzlu şampanya içiyor Ve kırmızı otomobilinizle hizmetçi kızları gezdiriyor Öyle mi? O halde kerataya yol göründü demektir Ona da şoför edin Hayret doğrusu İşte sevgili karım da geldi Vay vay vay vay Hanımefendiciğim demek siz Budapest ha Bu yaz evde kaldınız öyle mi? Bu ne sürpriz böyle Sizin Tatra'da olduğunuzu sanıyordum ben Öyle eşitmiştim Hoş geldiniz Baron Türel Bu yaz peşte de evimde kalmayı tercih ettim Çok güzel çok güzel sayın bayan Demek sözü bana ileten hanım dostlarım yanılmış olacaklar Ha sahi Baron Tril sizin saç tutamı koleksiyonunuz ne alemde Onu görmeyeli birkaç yıl oluyor Bu arada koleksiyonunuza yeni saç tutamları katılmış olmalı ee, Şimdi bunun yeri değil Bay Sandor. biliyorsun Sayın bayanın yanında böyle şeyler Bilakis dostum namuslu bayanlar daha çok ilgilenir bu konularla Hem sonra bunda ayıp bir şey yok ki Kimi insan kartpostal toplar Kimi de saç tutamı Ama bundan söz açmanızın sebebini anlayamadım Sadece merak var baron Sadece merak ee, İnanmazsınız ama dostlarım Trill'in bu koleksiyonunda bir prensesin bile saçı vardı Bir prensesin saçı mı? Bay Sandor delirmişsiniz siz Doktora telefon etsek faydalı oldu Ama sana bir isim söyleyeceğim Ve sesini keseceksin Kimmiş bu? Prenses Xenia Xenia mı? Hiç duymadım bu adı Büyük prenses ki sen yani. Büyük prenses mi? Ha, ha şey evet. Geçen yıl ben ve kendileri yaz tatilinde plajda karşılaşmıştık. Evet geçen yıl. <gülüyor> öyle öyle geçen yıl. Fakat kendisiyle herhangi bir ilişkimin olmadığını yemin edebilirim. Yok yok yok. Yo. Buna hiç lüzum yok sayın varon. Kalabalık yerlerde birçok şey gözden kaçar sanılırsa da aslında bunun tersi daha doğrudur. Bu tam bir Budapeste dedikodusu. Ne var Lensi? Bu akşamki yayın ziyafetini çekecek olan Lensi bu Baron Trill Birazdan tanışırsınız onunla Hadi sizi bekliyor Geliyorum geliyorum Biraz ayrılacağım için kusura bakmayın Baron Trill Zavallı masum prenses Ksenia Ne feci bir sonun varmış senin <gülüyor> Evet Baron ne kötü bir son değil mi? Zavallı Büyük Prenses sahildeki buluşmanızdan tam 4 yıl önce ölmüşmüş Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> öyle yazıyor o dergideki resim altında <gülüyor> e, e, Sizi güzel aldattım değil mi şaşkına döndürdüm ya Ya öyle mi? Marontreil Sizi incitmek istemem, size dargın da değilim Ama hemen gidin buradan ama Ya, ma ya mahanfencim bir şey anlamıyorum ben Gidin diyorum size buradan hiçbir şey umurumda değil Hiç nezaket kuralına aldırış etmiyorum artık Yalnız gidim buradan Alaya alındığınızın farkında değilsiniz Asabi bir hanım kaprisi Pek kırıcı bir kapris ama Amba da yaptın ha Güzel bir hanım bir centilmeni kırabilir mi? Öyleyse hemen gitmeliyim buradan Hoşça kalın Yakışıklı bir erkeğe bakacağım diye Gerçek insanı görmemiştin Sesil İşte sana yakışıklı ve zengin bir erkeğin o yönünü göstermeye çalıştım Hayat bir süprüntü yığını Öyle mi? O halde mesele yok Ben kendime bir kadın mürit kazandırdığıma göre Buradaki vazifemi bitirmiş sayılırım Hoşçakalın hanımefendi Gidiyor musunuz? Öyle ne de ron buzullarını görmek gerek Beni bırakıyorsunuz demek Peki ya ben ne olacağım Kocaman ederim ne yaparım yalnız başıma Hocanıza mı? Durun size bir şey söyleyeyim Sakın korkmayın üzülmeyin Bu işin içinden kolayca sıyrılacak kadar zekisiniz Mavi tilkiyi aklınıza getirin Mavi tilki Ailenizin mutluluğunu mavi tilkinin verdiği güçle pek ala koruyabilirsiniz Ben belki kötü bir kadınım ama sen doğru ucuz kadın değilim <gülüyor> Ucuzluk pahalılık ha Bunlar nisbi kavramlardır Bir an daha sabır çocuklar yemek neredeyse hazır Tril nerede? Uçtu Efendim? E, Sesini anlatsın sana her şeyi anlatabilirim Bir şey mi oldu? Leceresi. Sudan şey telefonlar aradılar. Hemen şehre gelsin dediler. Bence büyük prenses kız sen <gülüyor> Söz aramızda ama ama dönek şey ha. Ama kimin umurunda? 4 <gülüyor> kişi olunca daha iyi eğleniriz. 3 kişi olunca ben gidiyorum çünkü. Sen ha yine mi delilik demarin tuttu? Yok canım ne münasebet. Mesela pek basit. Sesiler şeyi daha güzel anlatırsan. Aaa burama geldi artık bu muammalar Ne olur yani Ne olacak ben seni aldatmışım Ne yapmışsın ne yapmışsın Seni aldatmışım Sen beni aldatmışsın Öyle mi Sen ha Evet öyle işte şikayetçisi Sandor Bu aile sahnesinde benim yerim olamaz herhalde Yereniz yok ne demek Bu faciayı siz istediniz Doğru mu bu Sandor Dedim ya sesin söylesin bunu sana. Hayır dostum Ben cellada teslim ederim başımı. Ama kendi başımı kendim vuramam. Boyun vurmak celladın görevidir. Onun için görevinizi yerine getirin. Kendisine ele vermeye cesaret edemeyeceğim sanıyorum. Çünkü malum ya... ...centilmen adını verdikleri bizlere bu tip kötü aile sırlarını saklayıp... ...kötü kadınlara yataklık yapmayı öğretmişlerdir. Kadın kocasının cebinden namusunu çalar... Ben de bir centilmen olarak kocasının dikkatini başka yöne çekerim Ama ben bu değilim Söylerim evet çekinmeden söylerim sesil seni aldattı Pol Aldattı Aldattı Kiminle Kiminle mi O ünlü baronla Uçan öküzle Baron Trill'e mi Demek ki yine Trill ha Zavallı sesil Zavallı Ne seni bu kadar alçalttığı halde ona acıyorsun öyle mi Anlasana be adam sesin düşmüş bir kadın artık Kendi kendini düşürmüş bir kadın Asıl bunun için acıyorum ya ona Keşke senin gibi iyi bir insanla aldattıydı Çünkü böyle bir kadın Daha iyi bir mutluluğa layıktır Affetmeyi düşünmüyorsun herhalde değil mi Paul İnsan düşündüğünü değil icap edeni yaparsan doğru Tiril'le mutlaka dövüşmelisin Dövüşmeli mi Paul öderek bir erkek değilsin sen Nasıl değilim Hem de öldüğün öldüğün Korktuğum bin türlü şey var ama Nasılsa ölümden korkmam. Ama insanların verdiği hükümlerle karşılaştığım zaman... ...tüylerim diken diken oluyor. Trille düello etmem gerek diyorsun öyle mi? Edersen bile sırf... ...korkaklığın yüzünden ederim. Ne oldu sana Paul? Bu korkaklık neden? Damarlarında ne çeşit su akıyor senin? Kan akmadığı muhakkak. <gülüyor> İnkar etmiyorum bunu. İçimde aldatılmış bir kocanın öfkesi yok. Kini yok. Bizim evliliğimiz... ...belki de sahici bir evlilik bile değildi. Onun için... Belki de bir hata... ...nikah memurunun tasdik ediverdiği bir hataydı. Sesil'in düşünceleri kim bilir... ...yuvamızın dışında nerelerde geziyordu. Ama benim düşüncelerimde... ...bütün eli ona kakılıp kalmıyordu. Hoşçakal Pol. Gidiyor musun? Hı, gidiyorum. Nereye? Şehre Erna halama Peki sonra? sonra? ayrılıcı boy Zaten bizim evliliğimiz Bizim evliliğimiz Ayrılmamız mutlaka gerekli mi? Evet mutlaka gerekli Peki ayrılma sebebi ne olacak? Onu da Bay Sanloğur Hayır Avukatım şerefli bir sebep bulur elbette Yalnız madem ki şimdi hepsi bir Sandor'un dediği doğru mu değil mi? Onu öğrenmek isterim Bak Pol artık ayrılıyoruz Şu halde birbirimiz hakkında ne düşündüğümüzün öyle mi kalmadı demektir Değil mi? Hadi daha fazla kalamam ben artık Peki nasıl gideceksin? İstersen Sandor götürsün seni Benim gibi bir kadın yola düştü mü Adet güvenilir bir dost götürür kendisini Benim böyle bir dostum var Pol O da sensin Beni Erna halama götürür müsün? Baş sevgilim Hazırsan gidebiliriz. Tabii. Polo rica edeceğim senden. Kürkçüden bir paket gelirse Erna halama gönder olmaz mı? Peki Sesil. Mavi tilki kürkünü değil mi? Ama mafi doğrusunu söylemeli. Şuracıkta çok iyi vakit geçirdik. Üçümüz. Evet. Üçümüz çok iyi vakit geçirdik. Kimi oldu denesi, niçin bağırıyorsun? Arkadaki camı adam akıllı açık buldum kocacığım Niçin açık bıraktıklarını sordum, hepsi de bir yalan kıvırıveriyorlar hemen Hele şu prolayın öyle bir yalan söylüyor ki e, Camlı kapı açık kalırsa ne çıkar bundan? Ceryan oluyor kocacığım Ev zaten kuş kafesi gibi bir şey Rüzgar bir yanından girip öbür yanından çıkıyor e, Ne de olsa yazlık ev tabi, halbuki şimdi ekimdeyiz Komşu villa sahipleri yaz kış burada otururlar ama denesi Bu durumdan da çok memnun görünüyorlar Öyle Grönlende de bütün kış otururlar Orada, orada da herkes hayatından memnendir ama onlar Eskimo'dur. Bak Lensi, evlendiğimizden yana bunu söylüyorsun. Unutma ki komşularımız Eskimo değil, tüccardır. Sevgili karanla konuşurken bu kadar bağırılır mı Pol? Ben bağırmıyorum ki. <gülüyor> peki peki bağırmıyorsun. Şehre ne zaman gideceğiz kocacığım, sen onu söyle bana. Sen şehre inmeyi düşünüyorsun hep. Bense kışın gelişine ne kadar seviniyordum bir bilsen. Burada kışın her şey sessizdir. Nasıl bekliyordum bu sessizliği biliyor musun? Ben tatlı su polipleri kitabını tamamlayacaktım. Sen de onun resimlerini çizecektin Lens'i. Bir kere benim adım Lens'i değil artık Pol Lona oldum ben. Helen Ilona, Lona. Bu isim şehre yakışır diye düşünmüştüm. <gülüyor> Uzun sözün kısası şehre ini çizdiğim Paul. Allah az kalsın unutuyordum Lens'i. Şey Lona. Bir mektup aldım. Kimden? Ondan. Ondan ha, Cecil'den. Evet. Gene ne istiyor? Şu nafaka eşini düzene koymak gerekiyor da. İşi halletmek için buraya gelmek istiyor Buraya mı gelecekmiş? Benim, Benim evime Çıldırmış mı o kadın? Olur şey değil Sen de böyle bir şey olamayacağını yazmışsındır umarım ona Yazdım yazdım ya Daha mektubu yollamadım Peştedeki adresini bilmiyorum çünkü Pekala kocacığım Öyleyse ben de Frolayn'i bahçeye dikerim Benim evime adım atamayacağını söyler kendisine hayır, hayır hayır o kadar da olmaz Bak Lenz pardon Lona Ben buna daha iyi bir çare buldum Sandor'u buraya çağırdım Sandor'u mu? Aa, peşte de mi o? E, Geneli bir hafta oldu Bana bak Paul, hala o kadına para vermekte ısrar ediyor musun? Aa, rica ederim canımı sıkmalı ona Madem ki söz verdim elbette sözümü yerine getireceğim eh, Siz erkekler <gülüyor> Sanki kadının senin parana ihtiyacı var ha <gülüyor> Neyse ben gene bir şey demiş olmayayım Ama biliyor musun mavi tilki giyiyormuş O mavi tilki giysin Bana da külüstür gümüş tilki çok bile öyle mi? Senin gibi güzel omuzları olan bir kadının kürk giymesi günahtır şekerim. Peki, peki. Bu sözlerimi ciddiye alma. Yanlış şunu söyle. Onlar ikisi buradayken biz nerede olucayız? Azıcık korudaki bahçe bana gideriz. Zaten Meteorsal Dünyası için görüşmek istiyordum onunla. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Teşekkür ederim Paul. Çok iyisin. <gülüyor> çalışı bu. Ben üstümü değiştireyim Pol kapıya sen bakıver. Olur Luna Geldim geldim bir dakika Merhaba Pol Hoş geldin dostum Seni <gülüyor> görmek için acele telegraflarla bombardımana mı tutmak gerek? <gülüyor> Nasılsın bakalım peki görmedim seni ha? Yorgunum biraz o kadar <gülüyor> Benim şıp diye yeniden evlendiğime şaştın değil mi? Doğrusunu istersen şaşmadım Bu hanım kızı alıcığın içime doğmuştu benim. İçine mi doğmuştu? <gülüyor> Tuhaf Lola'nın da içine doğmuş. He, daha da anasızın bakalım. Dedim ya yorgunum biraz. <gülüyor> Ama yine de demir gibiyim. Bir parça zayıflamışsın. Hasta mıydın? Yok hayır. Bu da peşte de mi kalacaksın? Bir yerde kalmak lazım elbet. Neyse şu bana sözünü edeceğin mühim mesele nedir onu söyle bakalım. <gülüyor> Hanımefendi yine ufukta belirdi Sandor. Buna ne dersin? Ya. Kötü günlerinde sen iyi bir dost olarak yanından ayrılmadın. ...o sıralarda çok zayıftım... ...bana kuvvet ve şeref verdim... ...şeref... ...söylesene bana... ...sen emin misin onun seni aldattığını... ...emin olmaz mıyım... ...eminim tabi... ...bu kanaati nereden edindin... ...nereden mi... ...senden... ...sen inandırdın beni... ...peki... ...peki ne istiyorsun bakalım benden... ...ne yapabilirim senin için... ...bugün saat 4'te burada olacak... ...sessiz saat 4'te burada mı olacak... ...ya... Şimdi saat üç buçuk. İyi ama ben onunla yüz yüze gelmemeliyim. Ama da yaptım. Ben seni asıl onunla yüz yüze gelesin... ...bu nafaka meselesini onunla benim adıma sen konuşasın diye çağırdım. Yapamam bunu Paul. Beni anlamaya çalış. Yapacaksın Sandor. Dostluğumuz için. Bunu benim için yapacaksın. Şu belgeyi ona imzalatacaksın. Çünkü benim durumum seninkinden daha güç. Ooo <Gülüyor> Bakın her zaman oturduğunuz koltuğunuz yerli yerinde sizi bekliyor Niçin hayatta duruyorsunuz buyurun oturun Teşekkür ederim Lensi Şuraya da oturabilirim Oraya oturmuyor musunuz peki nasıl isterseniz Bizim evimizde dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz Kocam sizi gerçekten çok seviyor Onun sevdiği her şeyi ben de severim Paul Efendim canım Sen meseleyi açtın mı Bay Sandor'a Evet sözünü etti benim için çok güç bir görev bu Ama ikimiz de başaracağınızdan eminiz Biz bir saate kadar döneriz. Akşam yemeği bizdesiniz unutmayın. Fırında balık var kameran usulü. Şimdilik hoşça kalın Sandor. Ses ye. Siz evin daimi dostu olarak kontratlı mısınız buraya? O günden beri ilk kez Ayak bastım buraya Benim için bir yıl yas tutmuş olmanız Güzel doğrusu Biliyor musunuz demin buraya girerken Tuhaf bir Hülya'ya kaptırmıştım kendimi Sanki hiçbir şey olmamış da Şehre gidip gelmişim gibi bir duyguya Kapıldım Tilki avına <gülüyor> Artık gitmiyorum neyse işimize gelelim Ev sahibi nerede? Pol evde değil Sizinle konuşmaya benim memur etti Tuhaf şey Sizi burada baş ağrısına aspirin gibi elde mi bulunduruyorlar hep Polis sizden şu belgeyi imzalamanızı istedi Lütfen imzalar mısınız Hı, O kadar acele ise derhal Rombuzulları hoş muydu? Hatırlamıyorum Ne dersiniz tam 6 kilo verdim Üzüntü bana yarıyor ee, Kağıdı imzalayacaktınız Buyurun kalemim peki, peki peki peki Önce şu eldivenlerimi çıkarayım izin verirsen Neymiş bakalım o belge İmzalarsanız nafakanızı alacaksınız. İmzalamadan önce okuyun isterseniz. Çirkin ben, ve şerefsiz yaşayış tarzımla Nafakaya layık görülmediğim takdirde nafaka istirdat olunabilir. Yani kesilebilir. <gülüyor> bir kadına namuslu olmaması için para verildiğini duymuştum. Ama para için namuslu olmak da hoş bir şey değil. Sizi yanlış tanımıyorsam yine de imzalayacaksınız. Elbette. İmza rica Buyurun. Saat kaç? 4.30. Oo aman Allah'ım. Bu saatte pastanede bulunacağıma söz vermiştim. Şimdilik şimdi de Polim bir işi daha düşerse yine görüşürüz umarım. Güle güle. Ah şey. Sen lütfen eldivenleri ver. eldivenleriniz mi? Evet, elinize tutuyorsunuz onları. <gülüyor> Sağ elimdeymiş. Buyurun. Teşekkür ederim. Şu imzaladığım kağıdı da lütfen Onu da mı? İyiyen imzalamıştınız Olsun verin lütfen Alın bakalım Ne yapıyorsunuz? Nafaka Bana gereği yok Beni ilgilendirmez ama yine de iyi düşünmelisiniz Yani geleceğinizi Geleceğime mi? Biliyorsunuz benim geleceğim geçmişime karışmıştır Peki ya mavi tilki avlınız? Merakınız? <gülüyor> Hiç korkmayın Hayat bana daha birçok belalar getirebilir ama benim ucuz kürkler giydiğimi yine de kimse görmeyecektir Sonra işiniz rahat olsun diye söyleyeyim Yakında evleneceğim Buna şimdi şu anda mı karar verdiniz Ne münasebet Benimle hastaneye kadar gelirseniz bu mutlu insanın kim olduğunu öğrenirsiniz Ya Peki törek sokağı macerasını biliyor mu bari Benimle evlenmesini törek sokağına borçlu olduğunu bilebiliyor Umarım mutlu olursunuz Mutluluktan söz eden kim Siz mutlu musunuz Önce bunu öğrenelim ha? Mutlu musunuz Değilsiniz Sizi benden iyi tanıyan bir kişi daha yoktur Benim mutluluğum sizinkinden çok zora gelir Onun için bundan söz etmiyorum <gülüyor> Bakın gülmeyi bile unutmuşsunuz Canlı bir insan böyle gülmez Sandor Zavallı dostum Siz öldünüz ölüsünüz Tıpkı her zaman oturduğunuz şu koltuk gibi Ama ben hayat doluyum Çünkü benim kalbim var Size yeniden hayat vermek kimin elinde biliyor musunuz? Merak ediyorum doğrusu Benim elimde İnanın size yeniden hayat vereceğim Beni dinle doğru ...yeniden evleneceğim... ...ve en iyi aile dostum... ...yine siz olacaksınız. Doğrusu bu kadar fazla sesin. <gülüyor> Unutmayın Bay Sandor... ...aile dostları için kabul saatim 6'dan 8'e kadardır. Alçak! <gülüyor> Birbirimize işkence ediyoruz Sandor. Bunun hiç anlamı yok. Ölülerin birbirleriyle daha iyi geçirmeleri gerekir. Biliyor musunuz biraz önce yalan söyledim. Aslında ben de ölüyüm Sandor. Rica etsem... ...şöyle her zamanki koltuğuna oturur musun? Teşekkür ederim. Sana anlatacaklarım... ...evet sana anlatacaklarım var. Ölmüşlüğümüzü bir yana bırakıp... ...hayattaymışız gibi yapalım ha? Ölülerin en sevdikleri oyundur bu. Ben bu evin hanımıyım. Siz de benim dostumsunuz. Pol kütüphanesine kapanmıştır. Ortalıkta görünmez. Bir sigara verir misin? Buyurun Nerede kalmıştım? Aha, tamam Hayatta olamayacağımız kadar Samimi olabiliriz şimdi Sözü Sizin küçük doktorunuza Rikinize getirirsem Kızmazsınız bana değil mi? tanımadım halde içten bir yakınlık duyardım o kıza Çünkü bana benzerdi Daha doğrusu bana benzemeye çalışırdı ...ve öyle sanıyorum bu benzerliği bile bile yaratıyordu. Benzerliğiniz söz konusu olamaz. Neden sözümü kesiyorsunuz sen Sandor? Ha? Neden? Çünkü oyunda her zaman kazanmak istiyorsunuz. Hileli oynuyorsunuz. Ama ben oynarken... ...aklımdan başka kalbimi de ortaya koyuyorum. Yaşamak arzumdan geliyor bu. Oysa siz yalnız aklınızla oynuyorsunuz. Hilecisiniz. Eğer şu bana tıp atıp benzemeye çalışan... ...beni taklit eden Riki de hileci oyununuzda size yardakçılık etmesiydi... ...o zaman... ...evet... ...o zaman benimle evlenirdiniz. Ne yaparmışım ne yaparmışım? Benimle evlenirdiniz. Sizinle evlenirdim he? 6 yıl oldu. Temmuz'un 23'üydü üçüydü. Margit adasında. Eğer o akşam benim içimde nelerin dalgalandığını bir bilebilseydiniz... ...dubanın üstünde elimi sıkarken kulağıma kadar eğilip... Gel benimle sesle diyebilseydiniz Her şeyi bir yana bırakır sizinle gelirdim Benimle gelirdiniz öyle mi? Nereye? Nereye mi? <gülüyor> Sormazdım ki Siz de ayin ederdiniz İnanılmayacak şey değil mi? İlk karşılaşmada böyle bir şeyin olması Hiç görülmemiştir Ama bunun görülmeyişi sadece iyi bir aile kızına gel benimle diyecek Bir erkeğin çıkmamış olmasındandır <gülüyor> Çok korkaksınız siz erkekler Cesaretiniz Ricky gibilerde kalmıştır çünkü Ama ben sizin davetinizi beklemedim Gene de sizin karınız oldum Nasıl nasıl? Sizin karınız oldum Siz benim kocam olduğunuzun farkına bile varmadınız Ben yıllardan beri sizin sadık karınızdım Her şeyim sizin de Her şeyim İyi kötü nem varsa sizindi Yalnız güzelliğim sizin değildi Siz benim güzelliğimi Riki'de bulduğunuz kopyesiyle yetindiniz Yeter sesiniz Daha fazla dinlemek istemiyorum Bütün gün sizin için hazırlanırdım Sizin için güzelleşirdim Bize geleceğiniz akşamları nasıl beklerdim bir bilseniz Sizi kızdırmak sizi iğnelemek mutluluk verirdi bana <gülüyor> Görüyorsunuz ya dostum Ben her şeyi açık açık söyleyebiliyorum Ses Aklıma bir şey geldi tamam. Bunu size söylemek öyle güç ki Bunu kulağınıza fısıldayabilir miyim? Fısıldayım bakalım Dinle baksan dur Kalbimin atışını dinle Damarlarımdan hayat akıyor benim Duyuyor musun? Evet duyuyorum. Şimdi beni dinle Senin ne düşündüğünü zaten biliyorum Ne istiyorsun Onu da biliyorum Beni Beni istiyorsun Öyle değil mi? Namuslu kadın, kendi en çok istediğim senin sevgilin olabilmekti! Hatırlıyor musun? Son veda yemeğimize sen birini çağırmıştın! İşte bugün ben de sana bir şey getirdim! Gerçeği! Gerçeği getirdim sana! Gerçekte sensin, hayatta! Evet sesin! Seni anlıyorum, sen her şeysin! Yalnız sen! Artık hiçbir şeye inanmıyorum! Hem sizin aleyinizde bir delil de yoktu! Buzlu şampanya, gayrı türlü iskarpinler... <gülüyor> Budalaca şey bunlar! kaç bir delilin kuruntuları. Sizin Kürtçünüz gerçekten Törek sokağındadır. Siz de o gün mavi tilki için oraya gitmiştiniz. Beyaz garnitürlü rugan ayakkabılar giymiştiniz. Evet kırmızı otomobilde bir kadın oturuyordu. Bir kadın. Bir, bir kadın. Ama kimdi o kadın? Kimdi? Bendim dostum. <gülüyor> yalan. Yalan söylüyorsunuz. Bendim dostum. Ben değilsem ne diye üstümü anlayayım. Anlamak <gülüyor> mümkün değil sesin. Bana dargındınız kocanızdan usanmıştınız Bu yüzden evinin dördüncü katından Kendisini sokağa atan kadınlar bile vardır Belki de bu komediye son vermeyi Siz kendiniz istemiştiniz Bunu ispat edemezsiniz Çünkü olmayan bir şey ispat etmek kadar güç bir şey yoktur Önemli olan şey birbirimize kavuşmamız Sesil Anlıyor musun yıllar sonra birbirimizi tanımamız Önemli olan bu Öyle değil mi Nasıl isterseniz Nasıl düşünürseniz öyle olsun sen doğru Sen benimsin Ben hep senindim Sandor... Yalnız senindim. Her Ayşe Yalçın'ın radyoya uyguladığı Mavi Tilki adlı oyunumuzu dinlediniz. Reji Müşfik Kanter Oynayanlar Pol Şükran Düngör, Densi Göksel Kortay, Sandor Pekcan Koşar, Sesil Yıldız Kenter, Baron Film Kamuran Yüce. Radyo Tiyatrosu sona erdi.